...kulay kolay, kolay boşaltamadın yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı'nın herçesinde. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika başladı. Herkese günaydın. Gecikmiş olarak. Bugün evet. bir eksikle toplandık. Aysim yok. Murat Güvenç ile ben Korhan Gümüş birlikte program yapacağız... ...konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden... ...Barış Büyük Okutan... ...hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Sizi niye çağırdık? Ee, önemli bir... ...konferans, hatta iki konferans... ...zannedersem gerçekleşti... ...geçen hafta. Evet. E, Loik... Hranting... E, hranting... E, Sanatları e, ve e, ifade e, Özgürlüğü e, Konferansı... E, ...Boğaziçi Üniversitesi... Boğaziçi Üniversitesi evet. e, ...nin e, hranting, e, ölümü üzerine uzun evet. süreden biri, bu sene sanıyorum sekizincisi Yedinci mi? Yedinci oldu. Yedincisi oldu. Evet. Hep yanlış söylüyorum. Yedincisinin evet. olduğu bir konferans dizisi var. İşte hep de o ölüm gününe denk geliyor aşağı yukarı. Yani çok önemli, evet. E, evet. önemli. toplum bilimciler geliyorlar e, ve bazı Üniversitesi'nin üç önemli bölümü ve rektörlüğünün katkısıyla örgütlediği bir e, konuşma dizisi var. Bu seneki konumuzda Fransız Sosyolog Loïc Vakant idi. Barış'ta bu toplantının düzenleme kurulundaydı. Önemli bir şey oldu. Zaten basına yansımalarından da izleyicilerimiz konuyu izleyebiliyorlardır. Loïc Vakant biliyorsunuz e, Bourdieu ile uzun yıllar birlikte çalışmış. O sosyolojinin temel kavramlarının inşaatında uygulanmasında e, en yakından e, Bourdieu'yu izlemiş birisi. Bugün de ee, bu alanda çalışıyor Barış'ta bu e, önemli bir konuşma oldu Boğaziçi'nde evet. bu marjinallik, işsizlik yeni kent, e, to, kentteki yeni toplumsal yapıların e, kavramımıza ilişkin e, ilginç bir konuşma oldu Barış'tan dinleyelim konuşma hakkında konuşmayı nasıl bize e, çerçeveleyebilir e, anaatlarıyla belki başlaması olarak oradan başlamak evet. yararlı olabilir. Nasıl isterseniz tabii. Loik Bakan pek e, Türkiye'de tanınmıyor ama. Çok işte. tanınan birisi değil. Yani sosyologlar e. arasında kısmen tanıyan e, e. özellikle şehir sosyologları e, değil mi? Şehir, sosyolog. şehir sosyologları da kuramcılarda e. yani e. özellikle ile herhangi bir tanışıklı e. olan onun, bir iki defa. Bilmemesi duyuyor. mümkün olmayan bir isim. Evet. Yani, evet. evet. Geçen e. seferki gelişinde zannedersen kim Dergisi'nde bir makalesi ve yayınlanmıştı o tarihlerde. O zaman e, bir e, geniş bir izleyici topluluğu aslında o e, toplantıları takip ettiğiydi. Galatasaray Üniversitesi'ndeki toplantıyı hatırlıyorum. E, ve tam da şeye denk düşüyordu. Yani aslında bir kesişme alanında. Yani o toplantı hem bir taraftan sosyoloji açısından bir taraftan da hani daha çok böyle siyaset, bilim, kent meseleleri falan uğraşan insanların da ...bir cazibe alanı olarak oraya toplamıştı yani. ben Benim gördüğüm öyle yani benim de gidiş nedenim açıkçası çok az bilgi sahibi olmam olmakla birlikte söylediği şeylerin bana çok ilginç gelmesiydi. Mesela bu radikaldeki söyleşi de o açıdan 20 Ocak pazartesi günü yani iki gün önce çıkan radikaldeki söyleşi de epey dolu dolu bir söyleşi. Yani, yani bir de gazete için aslında <gülüyor> biraz fazla bile diyebilirim. Siz bilmiyorum. Radikal'in sayfalarında küçük olduğunu unutmamak lazım. Evet, bir dergi dedim hatta ben gazete demedim. Bir dergide yapılan söyleşi demiştim ilk konuşurken. Evet sizden biraz hem Loik Bakanı kimdir hem onu belki biraz daha açmanızı rica edebiliriz. Hem de bugünkü önemi nedir Hı -hı. yani bugün? Seyitlerim. Ondan önce aslında benim biraz bu konferans dizisi, dizisi hakkında bir iki bir şey söyleyeyim. 2008'den beri yapıyoruz Boğaziçi Üniversitesi'nde. Geniş bir öğretim üyesi ve görevlisi bir tamamen spontane inisiyatifi olarak başlamış. Şimdiye kadar gelen konuklar arasında sadece toplumsal toplum bilimciler yoktu. Yani arında Tiroy vardı geçen yıl. <Gülüyor> ee, Noam Chomsky gelmişti. Ee, ondan önce Avrupa Parlamentosundan e, e, bir e, birisi gelmişti falan filan. E, Şimdi bu yılki konferansı biz yapmayı düşünürken işte bir Mayıs e, ayı başında to toplandık ve. İşte bir takım isimler çıkarttık organizasyon komitesi olarak ama ondan sonra araya akademik hayatın işte bilindik şeyleri girdi. İşte Sınav okumaya daldık falan filan ve ondan sonra 31 Mayıs günü geldi gezi patladı. Bizim de sınavlarımız bitip bu işe kaldığımız yerden nasıl devam edelim diye düşünürken dedik ki o zaman bu yılki konferansı şehir ve direniş teması üstüne oturtalım. Çünkü konferansın bu arada tam başlığı Hrant Dink anısına İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü konferansı. Dolayısıyla yani insan Hakları ve ifade Özgürlüğü ile şehrin arasındaki ilişki tabi yani kurmak ilk, açı, ilk başta çok doğrudan bir ilişki gibi gözükmeyebilir ama. Mesela ben bugün Grant Dink'in yaşasaydı Gezi'de mutlaka olacağını düşünüyorum. Bilmem siz ne dersiniz? Merhaba. Evet ben kendisiyle zaten Gezi'de yaptığımız bir direnişi hatırlıyorum. Orada çıkan mezar taşları vardı. Altı tane mezar taşı çıkmıştı tam Pastör Hastanesi'nin arkasında. Bu otel inşaatı yapılırken yani arkasında onun bir Hayat Regency Oteli inşaatı başladığı zaman orada mezar taşları çıktı. O mezar taşlarını mesela korumak için, onları korumaya almak için epey uğraştık. Depolanmıştı onlar bir kenara. Sonra çünkü hurdaya atılıyordu. Yani şey, moloz olarak dozerler tarafından kaldırılıyor. Tam da açık radyoya gelirken bir sabah bunu keşfettik. Açık radyonun eski yerine. Eski yerine gelirken, tam da oradan yürüyerek gelirken baktık. Mezar taşları parçalanıyor. Hemen durdurttuk şeyi. Hatta ee, o, onun üzerine Ağustos'ta üç kere de haber oldu bu olay ee, ve orada aslında Hrant bir bakıma <gülüyor> gezi direnişine katılmış oldu seneler önce. Hmm, evet. Daha sonra e, bu yıl işte e, şehir ve direniş için kimi çağıralım diye düşünürken Loïc Bakan'tın ismi bu bu çerçevede çıktı. Çünkü e, Loïc Bakan, e, Bourdieu sosyolojisinin... E, yani herhalde önde gelen bugünkü ismi diyebiliriz çünkü Pierre Bourdieu ile zamanında sağlığında beraber çalışmış beraber kitap çıkartmış ve Pierre Bourdieu'nun de kendisine e, yarı şaka yarı gerçek işte sen benim yeğenimsin falan dediği bir adam hatta aralarındaki işte bu süre giden şaka işte Bourdieu kendisine dür kayma benzetiyor. Dürkheim'in yeğeni Marcel Mauss, işte Loïc Wakan da işte ben de Marcel Mauss'un bugünkü tezahürim e, gibi. gibi. E, ama bundan, bundan başka Loïc Wakan e, bir şehir çalışmacısı. E, Chicago Üniversitesi'nde e, doktorasını yaparken e, Chicago Üniversitesi'nin sosyoloji bölümünün çok ayrı bir yeri var. Bunu söylemem lazım çünkü hem ampirik araştırmanın sosyolojide e, Amerikan sosyolojisinde temel bir yere oturmasını sağlayan yer hem de şehir sosyolojisinin bir bugünkü bildiğimiz şehir sosyolojisinin kurulduğu yer. İşte Robert Park, Ernest Burgess gibi isimlerle ve bu te, geleneğin devam etti. Bugüne kadar da yankılarını bulduğumuz bir yer. Evet. Vakan kendisi bu geleneğin aslında çok da ortasına koymuyor. Çünkü o geleneği naif buluyor ve o geleneği biraz Bourdieu'nün daha kritik kavramsal çerçevesiyle harmanlamaya çalışıyor. Onun sonuçta ortaya çıkan şey Kent ve yoksulluk temalı bir üçleme bir üç tane kitap hatta bir dördüncüsü de bu yıl çıkıyor Punishing the Poor ismiyle bu üçlemenin iki kitabı Türkiye, Türkçe'de Boğaziçi Bizim Üniversitesi tarafından yayınladım. yayınlandı dolayısıyla biz Loïc Vakan'ı bu sahikle Boğaziçi'ne çağırdık sağ olsun bizi kırmadı geldi ee, ve zaten konuşmada da bu biraz önce demiştim ya şehir ve insan hakları konusundaki bağlantı tam olarak nedir ne değildir ve, ve ifade özgürlüğü onu hakikaten çok güzel açtı. Dedi ki e, şehir tarihsel olarak en azından batı tecrübesinde ifade özgürlüğünün ortaya çıktığı ve ortaya çıkar çıkmaz da tehdit edildiği yerdir. Her ikisi birden. Ee, tabii bundan sonra da işte insan hakları işin içine giriyor. Çünkü şehir bugün barınma sorununun bir, bir ciddi bir sorun olarak karşınıza çıktığı yer. Yoksulluğun yoğunlaştığı yer ve bu yoksulluğun aynı zamanda da mücadele edildiği yer. Evet, şehir <gülüyor> bu çelişkilerin üretildiği bir alan ama aynı zamanda üzerinin örtüldüğü bir alan. Hı -hı. Böyle de söyleyebiliriz belki değil mi? Evet. Şimdi... Biraz üzerinin tabi... örtüldüğü ve de üzerine evet. örtütmemeye çalıştığı. Evet, tabii yani. Hı -hı. Yani bu tabii üzerinden örtülmesi kavramı bence çok e, önemli. Birazcık da belki bir iki cümlede bu Chicago Okulu'nun. E, katkısı üzerinde e, durmak lazım. Yani genellikle bu Chicago Okulu'nun katkısı bizim <gülüyor> Türkiye'de ve dünyada sosyologların nefret etmeye doyamadıkları bir katkıdır. <gülüyor> e, yani hangi e, kent sosyolojisi kitabı açarsanız yani Chicago Okulu'na değinmeyen, refere verme, etmeyen, en, en e, nasıl diyelim temel e, muhalifleri bile olsun e, bir, bir kitap bulmak imkansızdır ki mesela en büyük eleştirmenlerinden bir tanesi de Kastels'tır. Yani şey olarak. Manuel e, man Kastels ki man man aynı zamanda şey Doğuk Bakanı'nda <gülüyor> benim hocam diye <gülüyor> konuşmasına da referans <gülüyor> verdi. <verdiğinizi. gülüyor> e, fakat tabii bu yani ben Barış'ın sunum konuşmasına bak başlarken bu Chicago Okulu'na değinmesini çok önemsiyorum. Çünkü Chicago Okulu aslında e, çok da doğru e, yorumlanan bir okul değil. Yani e, on daha şeyini tüketmemiş bir okul. Yeniden yani, değerlendiriliyor yani, açık olmasın. Evet, yani, Çünkü bunlarda yani, yani 1920-30'lardan 1920 bahsediyoruz. Evet. 1920-30'larda yapılmış ne, ve ne, doğru olan ne, bugün ne, kalabilir, ne ne kalabilir ne, kal ne kal kalabilir. Ama Andrew Abbott diye birisi var. Hı -hı. Andrew Abbott diye evet. yani sosyolojinin yüzyılı diye bir şey anlatırken sosyolojinin yüzyılını Chicago şehir sosyolojisi Okulu üzerinden anlatıyor ve de diyor ki daha tüketemedik burada. Yani o, onu yapanlar onu yapanlar bağlam bağımlı <gülüyor> yani context dependent e, açıklamayı getirdiler. Mekanı ve zamanı içeren bir sosyoloji kurmaya çalıştılar. E, metodolojileri... ...çok gidir değildi. O yüzden de etnografinin... Hı -hı. ...çok ötesine gidemediler. Yani... Hı -hı. ...bir urban etnografi okulu... ...kurdular. Fakat bizim oradan... <gülüyor> ...şey yapabileceğimiz... ...çıkartılabilecek daha hala... ...malzeme var diyor. Yani o yüzden... ...Loyk Vakant'ın bambaşka bir... ...ve tabii burada... ...teme anahtar kelimelerden bir tanesi... ...ilişkisel olma. Yani ilişkilere değil mi? Loik bakanda ve bu işte ilişkisel sosyolojinin yani Fransa alanında temel kurucularından birisi olan şey üzerinden Bourdieu üzerinden bu alanı yani bu alanı yeniden kuruyor, yeniden anlamlandırıyor, içeriyor diyebiliriz. Yani üstü örtme meselesi bir kavramsal olarak yani a priori kavramlarının kullanıldığı bir sosyolojide bu kentte neyin e, gizli kaldığı, neyin örtüldüğü belli değil. Ama ilişkisel kavramlarla yaklaşıldığı zaman bunun üzerine hem politik hem metodolojik bütün şeyleri şalları, filtreleri, tülleri ortaya kaldırmak mümkün olabilir. Şimdi burada belki nerelere gittiğimizi Barış bize anlatabilir. Yani burdu üzerinden temel kavramlar üzerinden şehirde neleri görebiliyoruz onu açabilirse belki. Evet. Tabii aslında biraz yani Vaka'nın konuşmasına sadık kalarak biraz tabii, yapmaya tabii. çalışayım. Ee, tabii biz bizim kafamıza sürekli gezi vardı bütün bu olayın organizasyonunu yaparken. Ee, konuşmanın da gelip eninde sonunda oraya, oraya dayanacağını biraz tahmin ediyorduk açıkçası istiyorduk da. E, Loïc Vakan'ın e, gezi konusunda söylediği şey e, biraz şey e, provokatif. Çünkü herkes çok memnun edecek e, cinsten bir açıklama değil ki zaten inter, internette de e, çeşitli web sitelerinde ve Twitter'da e, biraz e, biraz bayağı kötülendiğini bazı kanallarda Kültürel sermaye. Evet. evet aynen öyle. Hmm. E, Vakan'ın analizine göre... Ee, Gezi parkı olaylarını bir e, çok basit bir e, bir çatışmayla basit değil ama basitçe özetlenebilecek bir çatışma olarak anlamak mümkün. Bir tarafta ekonomik ve e, siyasi sermaye var yani işte mal ve mülk sahipleri ve e, ve, ve, ve titr ve e, ünvan sahipleri ama ünvan derken işte akademik ünvanları değil işte. E, politik e, statü sahipleri e, ve bunların şehir üzerinde bir e, artık çok iyi tanıdığımız ve pek de sevmediğimiz bir e, bir tahayyülleri bir, tasar, bir takım tasarrufları var işte şehri bir kocaman bir AVM'ye çevirmek e, işte e, ve bur, yani buradaki amaç da bir sermayeyi mümkün olduğu kadar hizmetine sokmak sermayeyi ve Ekonomik sermaye ve politik sermayede çok ciddi bir ittifak içerisinde olduğu için bunu siyasi iktidarı da yeniden güçlendireceği ve yerinde tutacağı aşikar. Bu bir tarafta. Öbür tarafta vakanın söylediği şey kültürel sermaye şey. Kültürel sermayeden kasıt bir takım sembollerle kurulan, dille kurulan, ama bir yandan da bir takım ser, sertifikalara dönüşen şey. Mesela bir üniversite diploması. Mesela işte e, bir bazı dilleri konuşuyor. Yani işte, do zil. Doğru aksanla konuşuyor olmak. <gülüyor> i̇nternet erişimine sahip olmak. <gülüyor> filan gibi. Internet, o da önemli bir <gülüyor> tabii. Tabi. Şey, tabi tabi, ben... e... Twitter hesabına sahip olmak. <gülüyor> filan. Ama Twitter hesabında doğru kullanmak. Okay. Çünkü doğru kullanmayınca bir de o zaman da Risk dalga geçiliyorsunuz. İşte bir de Melih Gökçek bakamız var biliyorsunuz. Hı. Ee, kültürel sermayenin e, işte bu daha güçlü iki e, sermayenin birlikteliğine bir hayır dişi olarak okudu. Ve buradan tabii biraz yanlış anlaşılmaya müsait e, bir sloganımsı ifade çıktı. İşte gezi hareketi temel olarak bir orta sınıf hareketidir e, gibi özetlenebilecek bir ifadeydi bu. Evet. De tabii orada biraz e, bir takım insanlar bu, bu analizi beğenmediler çünkü işte gezde yoksullar yok muydu işte bizim peki e, o zaman falan. ben de şunu tabii, tabii. E, aslında düşündüğüm şey bu mesela biraz e, denk geliyor yani uzun vadeli bakarsak hani taksimin aslında bir şeyden dönüşümü var yani taksim aslında 69'daki işte kanlı pazar olayından bir Mayıs olayna kadar hasta bir sol geçmişle işte Tabii. burayı ele geçirmek isteyen işte bir de Şeriatçılar gelecek kamusalarını ele geçirecek korkusu yani bu şehirdeki iki aslında şeyin iki e, öcü. öcü. Şimdi bu e, şey olduğu zaman yani bu düzenleme yapıldığından beri aslında Atatürk zamanında yapıldığından beri aslında burada bir kültür programı var. Yani bir çağdaşlaşma programı. Bunun içinde açık hava tiyatrosu, şehir tiyatrosu işte yok çok amaçlı salon, spor ve sarayı, futbol stadyumu falan da var ama opera var. Tabii. Opera çok yabancı bir kavram ve operaya karşı da bir şey var oluşmuş bir direnç var <gülüyor> fakat bu ortaya çıkmıyor yani gizli bir direnç olarak su altında şeyin altında kalıyor yani biraz derinden gidiyor. <gülüyor> Fakat e, Milli Görüş Hareketi'nin içinde bu direnci, bu e, reddedişi, bu karşıtlık kurma, oraya bir cami yapma... ...belki Ayatriya'dan hatta beri olabilir bu. Yani sadece operadan beri değil. Yani Taksim'i kim ele geçirecek? Burası Beyoğlu'nun kamusal alanı gibi algılanıyor. Evet. E, o yüzden de Cumhuriyet de orayı benimsemiş olduğu için... ...oraya bir şey yapma ihtiyacı daha 94 yılında Tayyip Erdoğan İstanbul Belediye Başkanı olunca e, çıkmış oluyor. Fakat bugün dönüştü. Yani iktidar aslında o, o milli görüşün temel tezlerini e, temsil eden e, bir iktidar değil. E, AVM'lerin yapılmasını, işte inşaatta açılmasını şehrin bu büyük e, bagajla birlikte, bu bagajı reddetmeden, zannederiz ki bu bagajı aslında reddetti de Tayyip Erdoğan sonra e, inşaatçılığa döndü. Hayır, Baştan. Çin Komünist Partisi de aynı dönüşümü geçirdi. Çünkü aynı yaklaşım, çünkü o kutsal bagaj aslında bir bakıma yereli de biraz araçsallaştıran, insanları da, doğayı da, kültürü de araçsallaştıran son derece e, şey, e, işte bu sizin politik sermaye ile kurduğu ittifak, ekonomik sermayenin son derece araçsallaştırıcı bir şehir vizyonuna sahip. İşte yatırımı olarak görüyor kalkınmayı. Hı hı. Bunun karşısında aslında buna direnenleri de işte bu operayı savunanlar gibi göstermeye çalışıyor. Yani Tayyip Erdoğan'ın başından beri aslında şeyinde bu var. Biraz da bu gelenek tabii karşı tarafta da var. Bu karşı taraf dediğimiz yani daha çok meslek odalarının ve şeyin hani buna karşı çıkışı da aslında eski programın bir şekilde savunucuları gibi. Hı hı. Bunu operada gördük Atatürk Kültür Merkezi'nde. Yani iki tarafın da anlaştığı şey oranın aslında bir cumhuriyet şey oldu simgesi oldu Birisi onun için yok etmeye çalışıyordu, birisi onun için korumaya çalışıyordu. Aslında bir anlaşma da söylenir. Fakat bu gezi olayı bunu değiştirdi diye herkes şey yaptı. Yani bunu aslında bu gerilim hattı üzerinde kendi kamu yararını temsil eden iki topluk arasında değil, sanki temsil dışı bir şey de ortaya çıktı. Ya da çıkmaya zorlandı. Yani böyle bir siyasi şey ortaya çıkıyor. O da yani bu kentteki demokrasi, insan bedenine yapılan bu şiddet, yani 28 Mayıs sabahı hı hı. orada ağaçlara tutunan insanlara uygulanan şiddet aslında asıl iletişim okurdu. Yani söyledikleri değil, bu grupların söylediklerinin zaten herkes biliyordu. Yani bir taraf karşıydı. Bilen biliyordu tabii. Bilen yani. biliyordu. Fakat hı. orada yeni bir şey daha çıktı ortaya. Vatan, polis, şiddeti. polis şiddeti yani devletin uyguladığı insana uyguladığı şiddet ortaya çıktı ve o, bir, o da bir yeni bir durum yarattı ve ben o 28'inden sonraki günlerde oradaki profilin değişmeye başladığını gördüm o gün sabah diyelim orada 30 kişi varsa ya da 50 kişi varsa zaten sayı olarak artmaya başladı hani on binlerce insan gelmeye başladı ama profilde de bir değişiklik oldu ilk harekete geçen gruplar ee, ...bu interneti çok kullanan... ...işte hemen çadırları yenilenden... ...çadırları Kilios'tan oradan taşıyalım... ...şuradan şunu yapalım, bunu yapalım falan diyen... ...böyle son derece yata ilişkileri... ...güçlü şeyler geldi. Topluluklar. Onlar bizim bildiğimiz... ...siyasi gerilim hattının içindeki topluluklar... ...değildi. Onların içinde Hı -hı. mesela... ...şeyleri de görebilirdiniz. Çevre hareketinden... ...insanlarda. Hı -hı. Deneysel sinema... ...şeyleri üzerine çalışan böyle... ...entelektüelleri de görebilirdiniz falan. Çok Hı -hı. değişik bir kompozisyon ortaya çıktı... ...ve onların kamuoyuyla iletişim kurma biçimi değişti. Daha geniş bir kitleye seslenebilir oldular gibi geliyor bana. Hı. Bilmiyorum, böyle bir gözlemde yapılabilir mi? Ama sizin dediğiniz şeyden hareketle e, bunu söyledim. E, kültürel sermaye, Hı. ekonomik sermaye karşılığı, yani Taksim okumasında. Evet, şimdi e, kültürel sermayenin zaten... E, yani vakanın konuşmasında bence yanlış anlaşılmaya çok müsait olan taraf şöyle söylemek lazım gezi tabii ki kültürel ser, sadece kültürel sermayenin bir olayı değildi çünkü bu kadar karmaşık bu kadar ülke bütün ülke gündeminde meşgul eden işte eski Tuzluçayır'da tuzlu evet. çayırda e, Hatayda bir takım yansımalara aynen yol açan bir olay tabii ki başladığı mecrada kalmayacaktır. Ee, başlangıç olarak kült kültürel sermaye yeni e, inisiyatifinde olmuş olabilir ama daha sonra tabii ki çok geniş, da daha geniş kitlelerin e, sokağa çıktığını ve e, dert edinlikleri şeylerin e, yelpazesinin de genişlediğini gördük. Çünkü mesela orada hatırlar mısınız ee, Ankara'da tuzlu Çayı'da bir işte bir cami cemevi projesi vardı. Ee, Hatay'da yine aynı şekilde Alevi, Sünni e, eksen üstünden bir takım Çatışma diyeceğim ama çok doğru şey olmayacak yani gerginlikler işin içine girdi. Hı hı. E tabi bir tarafta Diyarbakır da işte bir barış süreci zaten ince bir, gayet ince bir buzun üstünde devam ediyor işte bu, girecek miyiz girmeyecek miyiz hadi girelim derken olay çok genişledi e, ve dolayısıyla aslında şu, şu oldu bir miktar kültürel sermayenin. Başka gruplarlarla lar, birlikte hareket etmesi olanağı doğdu. Bu vakanın konuşmasında çok direkt olarak çıkan bir şey değil. Ama kesinlikle söyleyebiliriz. E, zaten radikaldeki e, söyleşide de en çok göze çarpan şey bu benim açımdan. E, amaç bu. Yani normatif e, olarak baktığımız hmm. zaman gezi gibi e, olayların gidebileceği en iyi yer kültürel... Sermayenin hiçbir sermaye sahibi olmayan insanları da yanına alarak ve onların çıkarlarında en az kendi çıkarları kadar öne çıkartarak e, geniş bir koalisyon kurması. Çünkü e, yayından önce de aramızda konuşuyorduk. Ekonomik ve e, sermaye zaten bugünkü sermaye tiplerinin arasında tabii ki en baskın olan. Çünkü diğer sermaye tiplerine çok daha kolay çevrilebiliyor. Onları satın alabiliyor. Kültürel sermayenin ekonomik sermaye karşısında böyle bir ezilmişlik hali var. Kült ekonomik sermayenin yanına bir de politik sermayeyi e, eklediğiniz zaman ortaya Hakikaten çok, e, çok işte. canavar e, boyutlarına sahip bir şey çıkıyor. Bununla kültürel sermayenin tek başına başa çıkması mümkün değil. Ve Loïc Vakan'ın özellikle radikal söylesinde al altını çizdiği şey de bu geniş e, koalisyonun mutlaka e, kurulması gerektiği. Bir tarafta kültürel sermaye olacak, evet. Belki yine bazı konularda en azından eyleme aksiyonu onlar başlatacak. Ama orada kalırsa bunun hiçbir ciddi sonucu olmasını beklememek belki de lazım. Daha geniş kitlelerin ve tekrar altını çizerek söylemek lazım. Hiçbir sermayesi olmayanların oyuna dahil edilmesi ve oyuna dahil edilirken de ...araçsallaştırılarak değil, gerçekten onların ihtiyaçları düşünülerek, onlara sorularak dahil edilmesi lazım. Bu kültürel sermayenin tarihsel olarak Fransa'da, Amerika'da, Türkiye'de nerede olursa olsun yapmakta zorlandığı bir şey. Çünkü kültürel sermayeye sahip insanlarla hiçbir sermayeye sahip ol olmayan insanlar bir araya geldiği zaman... ...bir kere o nasıl konuşacaklar? Yani burada <gülüyor> bu kesim aslında kendi kamu yararını temsil... ...etmek yerine... ...yani kültür, sanat vesaire... ...onun yerine temsil dışı bir rol... ...oynamak durumunda... ...yani belki kendi o davranış tipiyle... ...ortaya çıkıyor... ...yani bir şeyi savunurken... ...hani bunu kapalı uçlu bir şekilde savunmasıyla... ...bir şeye karşı çıkarken... diyelim ...bir köprü mesela, üçüncü köprüye ya da şeye... ...bir de bunu halkla paylaşması arasında... ...dağlar kadar fark var sonuç itibariyle... ...mesela birinci köprü mücadelesi İstanbul'da... ...çok ciddi bir mücadeledir... ...ama... E, kendi içine tek kapalıdır teknokratik. E, teknokratik bir şeydir korporatist teknokratik yani bilim adına konuşuyoruz e, İstanbul'un e, planını hazırlayan bu master planını hazırlayan çevre düzeni planını hazırlayan e, geniş bir e, topluluk vardı üniversite e, çevresinden camiasından nazım plan bürosu, bürosu İMPE bu yenisini söylüyorum. Hı. Mesela o zaman biz dediğimizde... ...ya siz siyasetle hani böyle bir bağımlı ilişki kurmamanız gerekir. Siz bağımsız olmanız gerekir deyince... ...onu şey olarak anlıyorlardı. Ha biz AKP ile ilişki kurduğumuz için eleştiriliyoruz. Hayır biz burada bilim adına oturuyoruz bu koltukta. Yani hı hı. biz bunu e, şey için yapmıyoruz. AKP ile ittifak kurduğumuz için değil... ...bilim adına oturuyoruz dediği zaman da aslında o ilişkiyi kurmuş olmuyor. Çünkü aranan şey yani ya siyasetle düz bir ilişki... Ya da tamamen bir oligarşik gene, bir bilim adına yani. Ama bir plan hazırlarken farklı kamu yarar kavramları bu işin içine nasıl girecek, nasıl tartışılacak. Özellikle temsil gücü zayıf olan topluluklar bu plana nasıl katılacak diye bir şey olmuyor. Yani dediğiniz bu açıdan çok çok önemli. Sürekli bunu arayışı içinde olması gereken yani Bunun mükemmel bir cevabı da herhalde çok yok. İşte bu herhalde bu kültürel kapital kavramının... Ee, sosyolojinin temel kavramları arasında, temel kavramları arasındaki e, tanımlanma biçimi e, ile bunun gündelik hayatta e, bir iletişim aracı olarak e, nasıl tezahür ettiği arasında önemli bir şey var. <gülüyor> bir bir e, soyutlama düzeyi farkı var. Şimdi burada e, zannediyorum e, imgeler imgeler Küçük sloganlar, Twitter mesajları, başka ortamlarda atılan ve de birdenbire hani viral bir şekilde yayılabilen e, ve de herkesi bir şekilde e, yakalayabilen ki buna Fransızlar enterpellasyon gücü, çağırma gücü yani im ikonun ikonik şeyin resmin çağırıcı etkisi oluyor. O zannediyorum o ikonik şey e, imgeler bilim adıma. Konuşmadan çok daha farklı bir etki yapıyor. Yani işte niye birinci köprü yapılmasın? Çünkü İstanbul'un işte bilmem ulaşım sistemini bozar. Anladın mı? Yani böyle, böyle çok bir, haklı bir, uzmanlık bir, böyle şey, açısından gerekçeleri çok bir, bir, bir, bir, bir, bir, Gerekçi olan şeyler. Evet. Bunları bunları eleştirmek evet. için söyleyeyim. Ama buradaki olay o değil. Buradaki olay mesela işte belki <gülüyor> herkesin karşılıklı olarak ezberlediği pozisyon alma, karşı pozisyon alma şeyini, ezberini Bo bozan bir evet. imge. <gülüyor> mesela işte o aklıma gelen kırmızılı kadının e, üzerine sıkılan e, gaz. Bir, bir çatışma e, resmi e, değil. o. Değil. Evet. Yani şimdi mesela o o e, herhalde o e, o resim e, çok uzun müddet e, bu hareketin simgelerinden biri olacak. Herhalde o onunla ilgili bütün e, yazılarda yayınlarda ya atıf yapılacak ya kullanılacak ve de onun tetikleyici etkisi üzerinde çok çünkü orada ne görüyoruz işte şey gibi duran nasıl diyeyim bir heykel gibi duran ve de korkmayan bir şeye kadına işte çok yakından kabul edilemeyecek derecede yakından şey yapılan sıkılan bir biber gazı var yani orada şiddetin nasıl diyeyim keyfi ve şey yapılamayacak şiddetin yani bağışlanamayacak derecede açık bir şiddetin bir şey bu ikonun herhalde büyük muazzam bir çağırma gücü oldu. Tabi burada insana demin de şey söylediği geçirik. yani o kültürel kapitalin yani. e, o, bu kapitale sahip olmayanlarla e, arasındaki e, müzmin e, kopukluğu gideren. Evet çünkü bir yandan da e, aslında şunu da söylemek lazım kültürel sermaye de diğer sermaye e, aynen diğer <gülüyor> sermayeler gibi dağız yada erkeklerin egemenliğinde olan bir şey ve biz kırmızılı kadın siyahlı kadın dediğimiz zaman hemen işin rengi değişiyor Tabii, yani. e, ve şi yani polis şiddeti gören bir bir bir kadın elinde çantasıyla parkın ortasında duran bir bunun e, resmi çıktığı zaman işte bu e, bana e, şeyden okulda e, şeyden işte aksanına dalga geçen işte köşede durduran ee, işte, işte monşer e, co coğrafya öğretmeni felsefe öğretmenin değil de daha sempatik empati kurulabilen bir e, figürün ortaya çıkması. Yani bu tür şeyler çok önemli tabii ki. Çünkü e, kavramlar e, larla değil aslında imgelerle Hı -hı. biraz e, bu tür şeyler yürüyor. Evet. E, mücadeleler yürüyor. Evet protestodan daha ciddi bir şey var değil mi? Bu <gülüyor> e, şiddeti gösteren şiddeti algılamamızı gösteren çünkü bu şiddetin üstünün örtüldüğünü söylemiştik e, bu son Toma'nın e, su sıktığı <gülüyor> kaldırımda <gülüyor> oturan vatandaşla aynı şey <gülüyor> <gülüyor> yani insanlar onu görünce tabi 3 yani, kişi değil mi? 3 kişi. kişiler sonra 2 kişi oluyorlar ama yani sanki böyle yer temizliği yapıyor orada bir tane çöp kalıntısı kalmış da Toma fışkırtarak <gülüyor> suyu yeri temizliyormuş gibi evet, evet. böyle yani bir görüntü bunu, bunun üzerinde herhalde biraz daha eee Arada müzik bir, bir ara müziğimiz var. Onu dinleyelim. Tamam. E, Jacques Brel'den Orly'yi dinleyeceğiz. Ils sont plus de 2000 et je ne vois que deux. Et je les sais qui parle Il doit lui dire je t'aime Elle doit lui dire je t'aime Je crois qu'ils sont en train De ne rien se promettre Ces deux-là sont trop maigres Pour être malhonnêtes Ils sont plus de deux mille Et je ne vois que deux Et brusquement ils pleurent Ils pleurent à gros bouillons Tout entourés qu'ils sont D'adipeuses en sueur Et de bouffeurs d'espoir Qui les montrent du nez Mais ces deux déchirés superbes de chagrin Abandonnent aux chiens l'exploit de les juger La vie ne fait pas de cadeau Et nom de Dieu c'est un Le dimanche avec ou sans Beco. Et maintenant il pleure, je veux dire tous les deux Tout à l'heure c'était lui lorsque je disais « il » Tout encastrés qu'ils sont Ils n'entendent plus rien Que les sanglots de l'autre Et puis Et puis infiniment Comme deux corps qui prient Infiniment lentement Ces deux corps se séparent Et en se séparant Ces deux corps se déchirent Et je vous jure qu'ils crient Et puis ils se reprennent, redeviennent un sol, redeviennent le feu, Et puis se redéchirent, se tiennent par les yeux. Et puis en reculant, comme la mer se retire, Ils consomment l'adieu, ils bavent quelques mots, agitent une vague main, Et brusquement il fuit, fuit sans se retourner Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier La vie ne fait pas de cadeau Et nom de Dieu, c'est triste, on relit le dimanche Avec ou sans Beco. Et puis il disparaît, bouffé par l'escalier Et elle, elle reste là Cœur en croix, bouche ouverte, sans un cri, sans un mot Elle le connaît sa mort, elle vient de la croiser Voilà qu'elle se retourne, et se retourne encore Ses bras vont jusqu'à terre, ça y est, elle a mille ans La porte est refermée, la voilà sans lumière Elle tourne sur elle-même Et déjà elle sait Qu'elle tournera toujours Elle a perdu des hommes Mais là, elle perd l'amour L'amour lui a dit Revoilà l'inutile Elle vivra de projets Qui ne feront qu'attendre La revoilà fragile, avant que d'être à vendre. Je suis là, je la suis, je n'ose rien pour elle, que la foule grignote comme un quelconque fruit. Merhaba açık radyo izleyicileri bu Jacques Brel'in Orly <gülüyor> ...isimli şarkısından sonra tekrar konumuza e, geri dönüyoruz. E, e, Barış Ok'tan, Ülkok'tan ve şey, e, Koran Gümüş ve ben Murat Güvenç... ...bu Metropolitika programının bugünkü ikinci bölümünde... ...Loyık Vakant'ın e, şehrimizi ziyaretinin <gülüyor> izleri üzerinde... ...tekrar e, konuşmaya devam ediyoruz. Burada e, bıraktığımız noktada... Ee, Gezi olayı gibi yeni toplumsal hareketlerin e, kültürel kapital sahipleriyle bu, kita bu kapitale daha az sahip. Hiçbir sermayesizler, sermaye mülksüzüleri e, diyebileceğimiz sınıf arasındaki iletişim kopukluğunu nasıl giderebileceğini yeni... E, i̇letişim kanalları açabilme e, potansiyeli, bu potansiyeli nasıl hayat, hayata geçirilebileceği konusunda konuşuyorduk. Şimdi bu tabii konuşma bize yeni iletişim biçimleri, yeni toplumsal oluşumlar, yeni gruplaşmalar, yeni kümelenmeler konusunu şey yapıyor. Acaba bu iletişim e, ikonlar, yeni e, iletişim kanalları e, günümüz kentlerinde nasıl ee, bir toplumsal e, katmanlaşmaya kümelenmeye oluşumlara götürüyor bu konuda e, barışın e, değerlendirmelerini <gülüyor> alalım e, Tabii ben önce bir iletişim sosyoloğu değilim Değil, onların, olsun, olsun ama, yani. ama yani tabi e, Facebook Twitter e, işte e, bloglar dünyasını biraz tanıyan e, bir i̇çinde bulunduğum için. Birisi olarak belki biraz konuşabilirim. Ee, Gezi'de tabii daha aslında Gezi'den önce, daha Arap Baharı e, diye anıldığı sırada Arap e, ayaklanmaları, evet. Tunus'taki ilk, ilk kıvılcımlanmalarla. Bunun bir Twitter devrimi olduğu e, iddiası hemen ortaya atılmıştı. Yani işte bu insanlar Twitter üstünden örgütlendiler, Facebook üzerinden örgütlendiler. O yüzden bu kadar çabuk sokaklara e, dökülebildiler, bu kadar çabuk organize olabildiler diye. Ama tabii burada biraz e, bunu çok abartmamak lazım. Çünkü sonuçta bu işle yapanlar yine de insanlar. Ve e, Twitter'da evet mesaj, binlerce mesaj atılabilir ama e, o Tunus'taki ayaklanmadan ne hatırlıyoruz birisinin bir kendisini, kendisini yak yakmasını hatırlıyoruz bu Twitter'da kendi bu yapılamayacak bir şey sokakta yapılabilecek bir şey bu açıdan Twitter ve, ve diğer toplumsal medyanın olayı belki hızlandırdığını söyleyebiliriz ama tabi bir yandan da başka riskler de getiriyor çünkü Twitter ve Facebook da ve, ve hatta Google'da devletin daha da yoğun bir müdahalesine e, tabi e, bu aralar işte hmm, e, başımıza örülen yeni bir çorap var biliyorsunuz internet hmm, kontrolü, ne, internet kontrolü işte bir, e, falan filan <gülüyor> <gülüyor> helal internet. Dinliyorum. Evet artık ya da evet, burada <gülüyor> denetim şeyi yani bu aslında e, buradaki e, demin bıraktığımız e, ikonların. Yeni mesajların Yeni bir iletişim dili Oluşturuyor Bu dil, Tüm dillerde Olduğu gibi bazı Bir araya gelişler Ötekilerinden çok daha Etkili olabiliyor Bu iletişim, iletişim Dili ile Toplumsal yapı Yapılanma arasındaki bağlantıyı tekrar Düşünürsek Belki buradan da Bourdieu'nun Sosyal e, mekan e, kavramına bir gidiş var. Yani orada sosyal katmanların e, ki oradaki e, Bourdieu'nun anladığı anlamda sınıf ee, Maksistlerin anladığı anlamda sınıftan çok farklı bir şey. Bunu bir kere biraz açmamız gerekebilir. İkincisi de bu bu sınıfların veya bu katmanların e, kendilerini pozisyonlandırma biçimleri o iletişimle çok ilişkili. Yani bu iletişim dili, e, kavramları, ikonları değiştiği zaman bir anda bu toplumsal uzaydaki sosyal sınıfların pozisyonları e, ani değişikliklere uğrayabiliyor. Yani birbirine çok uzak olan adı, e, adı aksi halde birbirine çok az e, uzak duran sunutlar bir anda yan yana gelebilir. Yan yana gelebilir. Evet. Yani bu yan yana gelebilenler. Yan yana hatta birbirinin yan, yan, yan yanını bulabiliyorlar. Bulabiliyor. Yani kendilerine rağmen. Bu bir refleksif olarak on, onlara rağmen olan bir şey. Ve bu inanılmaz e, nasıl diyelim şey beklenmedik. Evet. Beklenmedik. ...sürdürülmesi de çok güçlü. Evet. evet. <gülüyor> ee, an şeyleri... Anlık bir şey yani. yani, yani bir Ama şey... yani tabii bunun... E, ...mühendisliği tabii... ...çok yapılamamasa <gülüyor> da... ...mutlaka bu dilin... E, ...devam ettirilmesi ve hatta... ...yani işte burada bardağın... E, ...dolu yarısından çok... ...boş yanına bakıp... ...daha önümüzde çok işi olduğunu hatırlamakta... <gülüyor> ...çok tabii, fayda var. Tabii. Çünkü vakanın yine... E, ...konuşmasında fırsat bulamadığı... ...ama radikal sö söyleşisinde... ...ifade etmeye fırsat bulabildiği... Bir, şey, ...bir başka şey daha var. O da diyor ki... E, ...benim Precaria diye benim derken... ...vakanı kastediyorum rekalye diye tarif ettiğim e, iş güvenliğine sahip olmayan eğitim e, sertifikalarına sahip olmayan bazen eve bile sahip olmayan bazen hatta kağıtlara resmi kağıtlara bile sahip olmayan göçme hmm. olan insanların e, kültürel sermayenin karşısında dikiltilebilmesi de mümkün. Çünkü bu insanları işte e, İngilizce'de bir terim var egghead e, yumurta kafa işte e, Türkçesi işte entel dantel e, bu, yani bu, bu iki grubu birbirinden nefret ettirmekle mümkün. E, çünkü aynı dilli konuşmuyorlar. Aynı mekanları paylaşsalar bile akıllık kıyafet farkı var. Ve bir tanesinin e, tamam, parası pulu olmasa bile en azından bir üniversite diploması var. Bir takım diller konuşabiliyor. Dünyayı daha daha iyi izlediğinle izledi, belki siyasal daha sermaye daha edildi. kolay ilişki kuruyor ...Prekaryayla... tabi yani sadece Türkiye değil herhalde... Yani, bu Amerika'da evet. da mesela işte bu e, sol entelejansya arasında çok tartışılan ve e, ...üzünlen bir konudur e, siyasi savaşların kültür savaşlarına dönüşmesi yani çünkü orada da mesela Güneyli beyaz e, işçi sınıfları diye bir fenomen vardır e, bunlar aslında yani işte neresinden bakarsanız işte proletaryadan prekaryaya kaymakta olan bir toplumsal katman. Ama bunlar ekseriyetle Cumhuriyetçi Parti'ye oy verir. Niye? Çünkü Cumhuriyetçi Parti onlarla bir bireycilik üstünden bir ilişki kurar. Bir de din üzerinden bir ilişki kurar. Evanjeli Hristiyanlık üzerinden. Türkiye'de de bunun yapılmakta olduğunu görüyoruz. Yani çünkü Varoş ya da Gecekondi ya da adına ne dersek diyelim şehrin çeperinde yaşayan ve şehrin, şehrin merkeziyle ilişkisi gerilimli olan gruplar şehrin merkezinde gördüğü gruplara karşı tabi Fransızca bunun Türkçe nasıl yapabileceğiz? Biraz böyle şey öfke, öfke kızgınlık, kızgınlık. Öfke duyabiliyorlar hı hı. ve bu ve bu öfkeyi manipüle etmek medya destekli sermaye ve pardon politik ve ekonomik sermaye ittifakı için çok kolay evet. ve dolayısıyla kültürel sermayenin mutlaka kendisini bu Tuzaktan kurtarması ve e, sermayesizlerle başka bir zeminde, başka bir dil ku, e, kurarak e, buluşması lazım. Bu sadece e, işte Gezi gibi olaylarda e, biraz daha güçlü olabilmek adına değil, bir yandan da gerçekten bir, bir hayatta kalabilme mevcut. Ama çok da nadir bir durum. <gülüyor> yani her zaman bu işki kurma yani ciddi bir... <gülüyor> emek gerektiriyor. Ha, oysa ki o emeği sarf etmeden e, bunu gerçekleştirmek de mümkün değil. Hatırlayalım yani İstanbul Biennali'nin konusu kamusal alanda. 13. Bienalin tam da bu gezi olayları Hı -hı. olduğunda. E, şimdi Türkiye'de büyük sermayenin diyelim himayesindeki güncel sanat projeleri ya da yüksek kültürel şey, Hı -hı. sermaye aslında bu ilişimi, ilişki kurmak, kurmayı başaramıyor tabii ki. Tam tersine hatta böyle bir şeyin oluşmasına da neden oluyor. Yani zenginlerin işidir. Yani kültürel sermaye aslında onların çalışmaya ihtiyacı yoktur. Onlar işte kuaföre giderler. Bunu bir siyasetçi hep böyle söyler sonra da şikayet ederler. İşte bütün gün yani ne yapacaklarını bilemedikleri için çıkarlar ortaya. Tabii. Şehirle i̇şte ilgili Boğaz, şikayetlerini dile getirirler. 2005'teki bizim e, bu yine Boğaz içinde düzenlenen bir Ermeni meşhur Ermeni konferansı hmm. sonra bilgi de e, sırasında evet bir sonra hmm. bilgiye alınmak zorunda kalınan evet. orada o zaman hükümet sözcüsü Odancimitch'in söyledi. söylediği. Işte bunlar Boğaza bakarak viski e, Viski içerek vatanı satarlar. Evet. Boğaz içinden geliyor bu. Ben tabii, düşünmüyorum. Hep tabii, tabii. Boğaz, boğaz. Yok Boğaz, şimdi, o, boğaz da, bu şimdi Bu son son zamanlarda bu çok önemli bir şey. Ee, bu son seçim kampanyasında en sık duyduğumuz kavramlardan bir tanesi de algı yönetimi diye bir kavram. Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Algı yönetimi. Hı hı. Ee, bunu şeyde Amerika'da e, George Lakoff diye bir e, dil bilim iletişim e, yani dil bilimci ve iletişim profesörü şey yaptı. Bu şeydeki yani bu iletişimde temel kavramların demin Barış'ın söylediği gibi hani aile değerleri, beyaz özgürlük, din bunların insanların zihinsel yani kavramsal hiyerarşilerinde belli pozisyonları var ve bunlar artık nasıl reklamcılar hani mesajın kime nasıl e, şeyini e, hitap edeceğini e, şey yapıyorlarsa hı hı. E, ölçüyorlarsa siyasi mesajların kendisi de bütün mesajlar bugün artık Amerika'da Onlardan onlar ne derse siz onlara ne diyeceksiniz türünde bir <gülüyor> evet, tabii, tabii. bir şey bir müzakere ve bir, bir endüstriye dönüşmüş vaziyette. Evet. Burada, burada hakikaten bizim de yeni bir iletişim sanki dili düşünmemiz gibi bir şey çıkıyor. Yeni iletişim düşün, e, dili düşündüğümüz kadar yeni iletişim Yen, kanalları yılları, kanalları lazım. Çünkü kan, yani e, bir, bir mesela Fox News gibisinden bir kanal size 30 saniye veriyorsa ve 30 saniyenin 15 saniyesi de bir oraylı gibi bir adamın saldırısıyla geçecekse yapabileceğiniz zaten oyunda 2-0 yeni başlıyorsunuz. Bir asimetri var yani. Etşim şeyinde bir asimetrik evet. durum var. Siz daha şeye maruz kaldığınız anda kaç taraf bütün hazırlıklarını tamamlamış oluyor. Evet. Evet. Yani evet. mesela internette gazete okuduğunuz zaman senin tıkladığın şeyden önce sana 7,5 saniye reklam gösteriyor. Yani evet. bu, bu bu da bu da az bir şey değildir. Yani siz biz insanın kaç saniye dikkati var? O o, o dikkati e, e, saniyelerce e, geriletmek de az bir e, müdahale değil yani. Peki buradan yani insanın aklına şu geliyor. Bu ekonomik ve siyasal sermaye diyelim. Onların ellerinde bulunduk, bulundurdukları bu sınırsız güç yani toplumu... Bütün, sınırsız değil ama çok muazzam. Sınır, muazzam bir güç yani. Sınırsız derken abartıyorum tabii ama her şeyi yapmaları mümkün değil. O biraz Türkiye'de <gülüyor> zaman zaman... Düşünülüyor. <gülüyor> düşünülüyor zaman Ondan zaman. Ondan sonra, sonra gezi oluyor tekrar. gezi de... oluyor evet. Bu müdahalenin daha incelikli yolları var tabi mesela şimdi hani basına ele geçirmek, kültür şeylerini ele geçirmek, üniversiteleri ele geçirmek, siyasetçiler için o kadar zor olmayan şeyler nasıl hukuk alanını düzenleyebiliyorsa çok kolaylıkla yani kültür alanda çalışan kurumları, kişileri siyasetçi kendine bağımlı hale getirebiliyor. O Bak zaman bakalım. yani kültürel sermaye ile aralarındaki çelişki aslında bir tür uzlaşmaya dönüşüyor. Yani Ulaşma ziyade aziyade kooptasyon paylaşma de bir de de... birlikte paylaşma şeyine ne dediniz siz? Kooptasyon koop ne, koop <gülüyor> ne demek? Yani boyun eğdirme gibi bir şey. Yani işte yani evet bir, bir küçük bir ittifak ama bu evet. ittifaktı ıı, birisi daha baskın bir, biz ıı, ıı, çok çok bir daha, daha baskın. Evet. Evet. O zaman bu çelişkinin nerede çıkıyor? Yani çünkü Türkiye'de olan durum bence bu. Doğru yani sürekli, bu e, sa şey, Ama bu sa yine sadece Türkiye'de olan bir şey değil. Çünkü hı. kültürel sermaye her zaman kendisini bu e, işte hiç kimseye ait olmayan alanını korumak zorunda buluyor. Ki Bourdieu'nun özellikle e, entelektüeller için e, söylediği bir numaralı şey mutlaka ne şartları altında olursanız olun özelliklerinizi koruyun Ama işte bu hı hı. koşulları kendim için nasıl bir fırsata çeviririm hı. diyen davranışla bu koşulları acaba başkalar için nasıl bir fırsata çevirebilirim diyen şey arasında bıçak sırtında hı hı. durmakta aslında entelektüel. Yani iki pozisyonu da şey olabilir, kayabilir. Çelişkili bir pozisyon. İktidara çok yakın çünkü. Çelişkili bir pozisyon. Evet. Ve yani işini iyi yaptığı ölçüde de mutlaka iktidarın ekonomik ve e, politik e, sermaye sahiplerinin dikkatini çekecek ve dikkatini ve bu dikkati çekmeye tabi e, daha sonra getireceği bir takım e, ister istemez olumsuz sonuçları olacak bu kültürel sermayenin e, her yerde içinde kendi bulduğu e, dilemma diyeyim ve bunu aşmanın çok iyi bir e, yolu yok bunun bir, e, sihirli, bir, bir sihirli bir formül yok. Evet şeyde mesela bu 28 Şubat sürecinde Tayyip Erdoğan'ın dile getirdiği, bizzat kendisinin dile getirdiği bir şey. Bu bize eleştirenlere daha fazla iş imkanı yaratın. Bunu hep gördük. Yani işte böyle bir uzlaşma şeyiymiş gibi görüntü ama iki yüzlü de bir durum. Bir taraftan da bunu kendi iktidarını güçlendirmek için yapıyor. Tabii. Bu çok enteresan bir şey yani. Çelişkili bir birliktelik aynı zamanda ama diyorsunuz ki bağımsızlaşmaya doğru... E, Oraya doğru ittirmek Git, lazım, gitmek, o, o moment zorlamak lazım. Evet. Bu programın sonuna geldik. Aslında konuşacağımız şeyleri de tüketemedik zannedersem. Bu çok, belki bu çok bir lojik benim... bakan e, şeyi daha yaparız programı ya da sizin uygun göreceğiniz bir zamanda tekrar barışı daha bir kez ediyoruz. daha e, davet edeceğiz. <gülüyor> tüketemedik <edeceğim>. çünkü <gülüyor> bu tüketilecek bir iş değil. Evet. Çünkü çok incelikli ve üzerinde çok düşünülmesi gereken belki de içinde evet. bulunduğumuz zamanın en anahtar e, problemlerinden bir tanesine işaret etti. Evet. O bakımdan boğaz içindeki bu konferans bence çok yerinde ve şeydi e, ufuk açıcıydı. E, gerçekten e, şey, öyle, evet. e, Yani çünkü bir de hem hem bilim hem de pratik e, evet. alanına e, dokunuyor olması bakımından çok şeydi. Ben yani çok öğreticiydi. Biz sonraki programda tekrar bir barış, başka programda barış, görüşmek barış, üzere. Barış, barış. Bir daha veda, bir e, misafir misafirimiz. Program çok. destekçimiz Esra Başa da teşekkürlerim sunalım efendim. E, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bilayın. Metro politika, kent ve kentilik üzerine tartışmalar. ve oraya gittim zaman, bal, bal, bal, bal, sevgili sunanlar Ayşen Türkmen, Korhan Gümüş ve Murat Güvent. Kulak kulağı boşaltamadılar. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe sabahı. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41